Merhabalar e, kıymetli dinleyicilerimiz, takipçilerimiz, değerli öğrencilerimiz. 2021 yılı bahar dönemi e, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çarşamba e, Konferansları, Mutat Çarşamba Konferansları'na hepiniz hoş geldiniz. Şüphesiz e, çok önemli günlerden geçiyoruz, pandemi sürecinden geçiyoruz ve online yayınlara alıştık artık. E, bu soğuk ekranlardan sıcak mesajlar vermeyi, samimiyet ve ülfet kurmayı temenni ediyorum. Bugün çok önemli bir konumuz ve konuğumuz var. Başlangıcı bu şekilde yapmak da hakikaten çok yerinde oldu diye düşünüyorum. Çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Emekli Vaizelerinden Fatma Bayram hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Din, dili ve kürsü adabı gibi çok mühim bir konu üzerinden hocamız konuşacak. Bu konunun dönemi şu noktada, bir iki cümle edeyim izin verirseniz. İletişim çağında yaşadığımızı biliyoruz değil mi? Bu çağ 21. yüzyıla geç modern, ikinci modern bilişim çağı, akışkan akış, çağı gibi sosyologlar isim veriyorlar toplum bilimciler. Aynı zamanda iletişim çağı. İletişime biliyorsunuz devletlerde, kurum kuruluşlarda çok yatırım yapıyor. Tırnak içinde satış ve pazarlama mantığıyla bakılan bir çağdayız her şeyi Bizler Allah ile hukukumuzu, insanlarla ve kainatla hukukumuzu kurarken bu iletişim dili üzerinden gidiyoruz aslında. Yani kelamullah Allah'ın kelamı demek. Yani bir iletişim demek. Dolayısıyla hocamız bu çok önemli e, konuyu yılların tecrübesiyle bizlere aktaracak inşallah. Şimdi hocamızı biraz tanıyalım dilerseniz. Hocamız Fatma Bayram hocamız 1963 İstanbul doğumlu. Üsküdar doğumlu. İlim ve Fazilet Vakfı eğitim kurumlarındaki da ki bendenizde uzunca yıllar öğretmenlik yaptım. O yüzden hasreten çok da memnun oldum. Kız Kur'an kursunda eğitim gördü. Bilahare hafızlık yaptı. kıraat aşire tahsil etti. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu kendileri. 1990-2020 gibi uzunca bir süre, yani 30 yıl gibi uzun bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda vaiz olarak çalıştı. Halen emekli Vaiz olarak dijital dünyada e, aktif bir şekilde hocamız Epeyce takipçisiyle çalışmaya devam ediyor hamdolsun. Evli üç çocuk, üçte torun sahibi hocamız. Bir vaizenin günlüğü, bir vaizenin okumaları, 99 Esma, Sonsuz Mana isimli, üçte yayınlanmış eseri var hocamızın. Rahmetli Emin Işık Hoca derdi ki, ee, kelamdan, sözden daha kıymetli bir şey olsaydı Allah Resulüne onu verirdi. Dolayısıyla çok kıymetli bir konu. Üzerinden hocamız bizimle bir saatini geçirecek. Bir saat hocamızı bölmeden dinleyeceğiz Allah izin verirse. Sonrasında sizler çek bölümünden bizlere soru yazarsanız onlardan bir seçki yapıp hocama da yönelteceğim. Buyurun hocam dinliyoruz sizleri. Evet çok teşekkür ediyorum hocama. Bütün katılımcı arkadaşlarımıza saygılarımı, hürmetlerimi, muhabbetlerimi, selamlarımı sunuyorum. Allah'ın Rahman ve Rahim isimleriyle başlayalım. Rabbimizin Mübin ismine sığınalım. Bu çok ciddi, önemli ve çok boyutları olan konuyu inşallah hakkıyla olmasa da yani gerektiği gibi en azından minimum şartlarda gerektiği gibi anlatmaya gayret edelim. Ee, kürsü adabı kısmı biraz daha pratik, e, boyutu ağırlık e, taşıyan ve e, hakikaten benim de hocamızın söylediği gibi e, 30 yıllık yurt içinde, yurt dışında çok çeşitli kürsülerde yani çok farklı topluluklara karşı e, bir tecrübem olduğu için daha rahat, nispeten daha rahat anlatacağım bir konu. Ama din dili kısmı e, doğrusunu isterseniz beni de e, ürkütüyor ve o yüzden en baştan şöyle bir ayrım yapmak istiyorum. Ee, sevgili öğrenciler çok iyi bilir, ee, bu işi okuyan arkadaşlarımız çok iyi bilir. Din dili bugün hem e, felsefenin, hem e, sosyolojinin, hem dinin, hem hermeneutiğin e, ele aldığı ve çok boyutları olan bir konu. Dolayısıyla ben bunun sadece ameli kısmına, yani e, konuşurken, e, insanlara anlatırken e, nasıl bir retoriğimizin olması gerektiği e, ve e, kavramları yansıtırken... <gülüyor> Nelere dikkat etmemiz gerektiği taşırken o kavramları temsil ederken ve açıklarken nelere dikkat etmemiz gerektiği kendi tecrübelerimden yola çıkarak bunları anlatmaya çalışacağım yani daha ziyade işin ameli kısmına fiili kısmına ağırlık vereceğim çünkü benim haddime değil diğer alanlara e, girmek e, bu konuda işte Kuramer'in çok hususi çalışmaları var, yayınlanmış kitapları var, din dili üzerine çok kıymetli hocalarımızın araştırmaları var, yanılmıyorsam sempozyumlar var, e, şurada ele, şuralarda din şuralarında ele alınan bir konu, yani o boyutları tabii ki benim haddimi çok aşıyor e, onlara hiç girmemek çalışarak e, pratikte ben neyle karşılaşıyorum yine anlatırken e, hedef kitlemize göre nasıl bir dil tutturmamız gerekiyor hem e, kendi merkezi kavramlarımızdan ödün vermeden onlardan sapmadan e, hem de e, yaşadığımız e, çağda o kavramlardan çok uzak yaşayan insanlara bunları doğru aktarabilmek için nasıl bir e, iletişim içerisinde olmamız lazım ve daha doğrusu kullandığımız dil, o iletişimi yani anlaşılmayı ne kadar etkiliyor? Bunun üzerine bir iki şey söylemeye gayret edeceğim. Ve kürsü adabı, insanlarla ilişkiler ve bilhassa işte din anlatırken onlara nasıl bakmamız gerektiği konusunda biraz da, biraz da müsaade ederseniz vaizlik mesleğiyle ilgili özendirici bir iki şey söylemek de istiyorum doğrusunu isterseniz. Çünkü küçük bir azınlık müstesna vaizlik bir nevi geçiş olarak görülür genelde bizim camiada işte böyle vaizlik esnek çalışma saatleri sebebiyle tercih edilir ve akademik kariyer ya da başka aktivitelere izin vereceği düşünülerek efendim geçici bir süre yani asıl hedefe ulaşmak için geçici bir süre yürütülmeyi yürütülmek istenen bir meslektir ben öyle bir düşüncem hiç olmadı hayatta bunu bunu ifade etmek isterim. Birinci tercihimdi fakülteyi bitirdiğim zaman vaiz olmak ve e, 30 yıl boyunca başka bir hedef gütmeden vaizlik yaptım. E, kendi e, aramızda dahi e, bu bir e, merak konusu olmuştur. Yani başka bir amacınız yok mu? Hani başka bir şey yapmadınız mı? E, gibi böyle bazen pejoratif yani zaman zaman pejoratif bir sorulara muhatap olmuşluğum çoktur. Ee, pejoratif bir yaklaşımla yani ee, neyse oraları geçelim ben niçin vaizliği tercih ettiğimi ve vaizliğini için önemli gördüğümü ifade ederek başlayayım arkadaşlar ee, öncelikle ben hocamızın da hocamız da ifade etti ilim ve fazilet vakfı kuran kursunda dört yıl okudum ee, i̇smi Kur'an kursu ama bugün pek çok okuldan çok daha ciddi ağırlıklı bir eğitimi olan e, Ağır bir eğitimi olan ve e, Hem dini açıdan hem hayata hazırlık açısından bizi çok iyi donatan bir yerde e, Orası hala üzerimde etkileri devam etmektedir Yani 74, e, yok 77, 81 yılları arasında ben orada öğrenciydim Üsküdar'da e, O zamandan beri ee, orada bize kazandırılan motivasyon, orada bize verilen perspektif, ee, ve işte 70'li yılları düşünün, 80 öncesi bu söylediğim yıllar, tam 80 ihtilaline geçtiğimiz yıllar ee, ve ondan sonra işte üniversite yılları, 85-89 arası Marmara İlahiyat'ta öğrenciydim. Ee, bütün bunlar bizim e, İslam'ı topluma anlatmak, bizim için insanlara anlatmak bir yaşam biçimiydi arkadaşlar. Yani bir meslek olarak bunu hiçbir zaman görmedik. Şöyle bir hatıramı söyleyeyim. Bence bütün bu iddialarımı çok iyi destekleyecektir. Ben Kadıköy Hasanpaşa'da büyüdüm ve bilen var mı aranızda o muhiti bilmiyorum. Yani hani en altın bir üstü diyelim sosyoekonomik olarak. Dar gelirli, eğitim seviyesi, sosyoekonomik seviyesi oldukça düşük. Ama hani şehrin merkezinde nispeten daha şehirli insanların yaşadığı bir yer. Buradan üniversiteye giden ilk kız olduğumu hatırlıyorum. Yani benim tanıdığım mahalledeki arkadaşlarımızın arasında. Ve e, üniversiteye başladım. Arkadaşlarımızın büyük kısmı, mahalledeki arkadaşlarımızın büyük kısmı ilkokul mezunu. E, i̇şte evde oturan, e, annelerine yardım eden, işte ev işi yapan, e, el işi yapan, e, çeyiz hazırlayan kızlardı. Ve ben onlara e, birinci sınıfa başladım. Dersler ilerlemeye başladı. Bir gün onlara dedim ki arkadaşlar dedim ben çok güzel dersler okuyorum. Eğer arzu ederseniz isterseniz siz de cuma günleri öğleden sonra dersimiz yoktu. Cuma günleri öğleden sonra toplanırsanız size o hafta içinde okuduğum bütün dersleri anlatırım dedim. Ve dört yıl boyunca onlara o dersleri anlattım şimdi hocam kendisini kapattı ama burada ona hitap ederek konuşayım hiç olmazsa çünkü ben birine hitap etme ihtiyacı duyuyorum konuşurken ee, hocam yani e, bunu hiç kimse size bir meslek adına yaptıramaz, bir işte gelecekteki bir amaca ulaşmak için yaptıramaz. E, bu ancak sizin e, kendi motivasyonunuzla yapabileceğiniz bir şey. Yani insanlara anlatmak, insanları arkada bırakmamak, e, aramızın çok açılması, o ilkokul mezunu arkadaşlarımızla kültürel anlamda, ilmi anlamda aramızın çok açılmasına razı olmamak... E, ben bir yerden bir yere ulaşıyorsam onları da e, götürebildiğim kadar o gittiğim yere götürmeyi istemek bizim için bir yaşam biçimiydi. Dolayısıyla vaizlik de bunu en ideal şekilde yapabileceğimiz bir şeydi. İşte aynı kurumda hocamız öğretmenlik yapmış. E, bilmiyorum işte Mahmut Bayram hocaları, Fahrettin Dinçkol hocaları tanıdınız mı? Yani bunlar Osmanlı bakiyesi ilim adamları bizim hocalarımızdı işte 77-81 yılları arasında ve bize... İslam'ı anlatma konusunda, bütün dünyaya anlatma konusunda, yani sadece yakın çevremize değil, temsil etme, anlatma, ulaştırma, tebliğ etme konusunda gerçekten çok büyük bir motivasyon kazandırdılar. Hala yani nasıl diyeyim, ilk hareketi veren ve o hareketin hala devinimlerinin devam ettiği bir motivasyon bu. Dolayısıyla ben fakülteye fakülteyi bitirdiğinde o gidiş hikayesi de uzundur oraya girmeyeyim fakülteyi bitirdiğimde başka hiçbir meslek düşünmüyordum zaten. Yani vaiz olmak istiyordum ve vaizlik sınavına girdim. E, vaizliği de e, az önce söylediğim gibi bir başka amaca ulaşmak için e, rahat çalışılan bir dönem olarak değil e, bizatihi bir amaç olarak e, gördüm ekonomik anlamda da her anlamda yani hatta hep şöyle söylerim. Bir Müslüman olarak benim zaten Allah'ın dinini yaşadığım in, çağın insanlarına anlatmam gerekiyor. Buna karşılık ben bir maaş alıyorsam, toplumda bir statüm varsa, insanlardan takdir görüyorsam... Yani bunlar zaten fevkalade dünyevi karşılıklar benim için. E, dolayısıyla hani... E, Adamcağızın adını tam telaffuz edemiyorum bu Chicago Üniversitesi'nden meşhur bir e, profesör Akış diye bir kitap yazdı duymuşsunuzdur dünyada çok satan kitaplar arasında e, onun da söylediği gibi o diyor ki e, yaptığınız mesleği diyor bir başka hedefe o meslek aracılığıyla bir başka hedefe ulaşmak için yapıyorsanız o meslek sırasında o mesleği icra ederken Akış'ı yaşayamazsınız. Ben o akışa feiz diyorum yani bilmiyorum doğru mudur ama hani kitabı e, okuduğumda bana e, çağrıştırdığı dinli karşılığı bu oldu o feizi yani okutsal taşmayı feizi bu katlişi yaşayabilmeniz için. Yani bir mesleği icra ederken o mesleği lizatihi kendisi için yapmanız gerekiyor. Yani kendisini sevdiğiniz için yapmanız gerekiyor. Yoksa ben işte öğretmenlik yapacağım, buradan da şu kadar maaş alacağım, o maaşla da seyahat edeceğim. İşte seyah özgürce seyahat edebilmek için, her yeri gezebilmek için öğretmenlik yapıyorum. O zaman o öğretmenlik sizin için pranga gibi bir şey olur, esaret gibi bir şey olur. Çünkü gezmenizi engelleyen bir şey. Gezmek için mecburen yaptığınız bir şey. Veya başka amaçlar dolayısıyla bizat iyi bir amaçtı vaizlik bizim için herkes için bu kadar olmayabilir e, fakat anlamını nasıl bir anlamı olduğunu da söyleyeyim e, arkadaşlarımıza belki bir kişiyi olsun vaizliğe özendirmiş oluruz bu vesileyle e, arkadaşlar ben vaizliği şöyle düşünüyorum. Şimdi insan vücudunda bir ana damarlar var değil mi? Arterler var, toplar damarlar, atar damarlar var. Bir de bu ana damarların yani kirli kanı toplayan ve kalpten gelen temiz kanı dağıtan bu ana damarlardan temiz kanı alıp organlara, dokulara, hücrelere kadar taşıyan kılcal damarlar var. İşte ben eğer yanılmıyorsam bir benzetmeyle akademiyi, ...alimleri, onların yaptığı çalışmaları, büyük hocalarımızın yaptığı çalışmaları... ...bu ana damarlarda kanın, kirli kanın temizlenmesi ve dağıtılması işlevini onların yaptığını düşünüyorum. Yani onlar birincil kaynaklara ulaşıyorlar. Bizim e, hayat boyu e, çalışsak yapamayacağımız böyle çok detaylı konuları... ...çok büyük emekler sarf ederek, kütüphanelerde sabahlayarak çalışıyorlar... Ve işte 10 yıllık, 20 yıllık bir çalışmanın sonunda 300-400 sayfalık bir kitap yazıyorlar ve biz o kitabı alıyoruz. Şimdi biz kılcal damarlarız. Öğretmenler, imamlar, bütün din görevlileri, yani ara kademede çalışan herkes. Biz de o gelen temiz kanı topluma aktarmakla ee, sorumluyuz. Yani bütün dokulara, hücrelere, bütün organlara o temiz kanı aktarmakla sorumluyuz. Dolayısıyla hiç kimse diğerini önemsiz görmemeli. Yani kılcal damarlar çalışmadığında sizin ana damarlarınızın gürül gürül akıyor olması nasıl işlevsiz kalacaksa, ana damarlar tıkalı olduğunda kılcal damarların da organlara taşıyacağı bir temiz, temiz kan olmayacaktır. Dolayısıyla akademiyle, ilim dünyasıyla bizler arasındaki ilişki böyle bir ilişkidir. Ee, sadece akademiye özendirilmesi öğrencilerin, bilhassa da daha yetenekli, daha efendim çalışkan, zeki, işte becerikli olan öğrencilerin sadece akademiye yönlendirilmesi uzun vadede toplumun çok aleyhine olacağını düşünüyorum. Ve nitekim onun sonuçlarını görmeye başlıyoruz bakın arkadaşlar. Yani ara kademelerde nitelikli insan yok. Değil mi? Bulamıyoruz. Yani şey yapmayalım, hiç kimseyi yargılamış olmayalım ama yani işte bizim bizim mesela lise çağlarımızda karşılaştığımız öğretmenlerle bugün bizim liseye giden çocuğumuz karşılaşabiliyor mu? O nitelikteki öğretmenlerle. Yani bir Mahmut Bayram hocayla ben işte 15 yaşında karşılaşmışım. Benim çocuğumun böyle bir hoca efendiyle böyle bir hocayla karşılaşma şansı var mı yani? Onun için biz yani en nitelikli olanları en yukarıya alalım dediğimiz zaman aslında uzun vadede kendi topuğumuza sıkıntı oluyoruz diye düşünüyorum. Yıllar önce bir radyo programında e, ismini hatırlayamadığım bir eğitimcinin, e, bir akademisyenin konuşmasını dinliyordum. E, yurt dışında bir toplantıya katılmış eğitim e, programlarıyla ilgili yani eğitimi programlamayla ilgili bir toplantıya katılmış. E, toplantıda konuşan e, bir eğitimcinin sözlerini aktardı bize dinleyicilere demiş ki bu eğitimci yurt dışında konuşan bu yabancı eğitimci tabi bakın benim yaptığım alıntıya bakar mısınız ne radyonun adı var ne programın adı var ne konuşmacının adı var işte böyle alıntı yapamazsınız <gülüyor> yapmamalısınız bakın size neyi yapmamalısınızın örneğini veriyorum şu anda yani demiş ki adamcağız işte en ciddi eğitim en nitelikli insan anaokulu için gereklidir Anaokulu ve ilkokul öğretmenliği en kıymetli, eğitimin en kıymetli aşamasıdır demiş. Bunun üzerine konuşmacıya sormuşlar. Çünkü kendisi bir üniversite hocasıymış konuşmacı. Demişler ki madem en kıymetli eğitim, en kıymetli insan ilkokul öğretmeni olmalı yani eğitim aşamalarında. Siz neden üniversite hocası olmayı tercih ettiniz? O da demiş ki ben ilkokul öğretmeni olacak kadar becerikli değildim çünkü demiş. O kadar yetenekli değildim demiş. Bunu ben kendimde de gözlemliyorum. Ben mesela küçük çocuklarla iletişim kurmakta çok zorlanıyorum. Halbuki din eğitimi demek bizim din eğitimi derslerimizden okuduğumuz kadarıyla din eğitimi demek duygu eğitimi demektir. Yani temelde mesela çocuğunuza siz cömertlik duygusunu kazandıramadığınızda daha sonra ona zekatın şartlarını, farzlarını, hangi mallardan yüzde kaç oranında zekat verileceğini vesaire öğretseniz bile o paylaşma ve cömertlik duygusunu kazandıramadığınızda zekat bir türlü işlemeyecektir onda. Dolayısıyla yani hakikaten ara kademelerin o bilhassa küçüklerden başlayarak çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela benim kendi hikayemde benim babam, annem okur yazar bile olmayan temizlik işçileri ve bizim ailemizde hiç din eğitimi alan hiç kimse yok. Bir tane bile örnek yok bizden önce yani. Biz dediğim kardeşim ve ben, benim kız kardeşim de aynı eğitimleri beraber aldık. O da vaiz. Şu anda Diyanet Vakfı'nda çalışıyor. Dolayısıyla nereden karar verdiler bizi böyle yetiştirmeye? İşte camilerde duydukları vaazlardan, birilerinden etkilenerek, yani o ara kademeler görevini yapmasaydı, Babama ulaşmasaydı, babamı etkilemeseydi, 70'li yıllarda benim Çamlıca Kız Lisesi'ni bırakıp fazilet kurs, kursuna gitmem imkansızdı arkadaşlar. Çünkü ve ben e, mesela ilk başımı örttüğümde, 13 yaşlarında falandım, kendi yaşımda bir tane bile örtülü yoktu benim sosyal çevremde. Dolayısıyla şunu demek istiyorum, yani bu ara kademeler son derece önemlidir. Fakat bizim ülkemizde maalesef böyle bir şey var. Yani ha sadece vaiz misiniz şeklinde halk arasında da halk arasında da yakın zamana kadar şimdi son durumu bilmiyorum. Efendim şey mevlit han mısınız? Mevlit mi okuyorsunuz falan? Vaiz demek hani e, cenazelere mi gidiyorsunuz falan gibi sorular var. Akademisyenler arasında da vaiz işte vay hani vaaz verme bize diye, diye böyle hani vaaz e, türünün küçümsenmesi veyahut da hani işte o kadar da çok bir şey gerekmiyor anlatmak için e, ne olsanız dinler insanlar gibi karşılanması e, durumu var yani dolayısıyla tabii sizi istisna ediyorum çünkü bakın beni şimdi bir üniversite davet etti öğrencilerine konuşuyorum bu çok e, artık kıymetimizin bilindiğini ve e, meslek olarak da hani değer verildiğini gösteriyor çok e, minnettarım o açıdan hocamıza ve bütün e, karar mekanizmalarında çalışanlara arkadaşlar öncelikle bu düşün Düşünceyle, bu düşünceyle savaşmamız gerekiyor yani öğretmenliğin kutsallığına efendim e, ara kademelerin din görevlilerinin mesela insanlar cami görevlilerinden şikayet ediyor değil mi arkadaşlar yani cami görevlilerinin işte e, insanlara güzel davranmadığından veya dini e, olması gerektiği gibi anlatmadığından doğru temsil etmediğinden plan şikayet ediyorlar bir gün camide sordum. Bakın camiye gelen insanlara, vaaza gelen insanlara sordum. Yaklaşık bir 150-200 kişiydi, bir Ramazan günüydü. Dedim ki içinizden çünkü burası Üsküdar, yani İstanbul'da yaşayan, işte Üsküdar'da yaşayan bilinçli camiye vaaz dinlemeye gelen insanlara soruyorum. Bakın aranızdan dedim çocuğunu imam yapmak isteyen var mı? Yani ben çocuğumu çok güzel bir imam olarak yetiştireceğim. Hayalim bu. Hedef her zaman hayallerimize ulaşamayız ama böyle bir hayali olan var mı dedim? Sadece iki kişi elimde. Yani bizim kendi camiamızın, kendi toplumumuzun bile değer vermediği bir meslek. Onu demek istiyorum. Yani hayalini kurmadığı ve o hayalin peşinden koşmadığı bir meslek. Ama benim işte en baştan biri bunun da ilk o ateşi ilk tutuşturanların Kur'an kursundaki hocalarım ve orada bize verilen eğitim olduğunu düşünüyorum. Huzurlarınızda onlara bir kez daha minnet duygularımı ifade ediyorum arkadaşlar. Şimdi vaiz olduk. Vaiz olduk. Yani bu şeyleri açtık bu yargıları Ve vaiz olduk. Halkın huzuruna çıktık. Arkadaşlar acizane kanaatim birinci görevimiz ve yani bunu çok büyük ölçüde yaptığımı düşünüyorum. Çok dikkat ettiğim bir şeydir bu. İlla ki aksamalar olmuştur ama benim yani hep dikkat ettiğim, titiz davrandığım bir konudur. Sizi dinlemeye gelen hiç kimseyi küçümsememeniz gerekiyor. Bu son derece önemli. Bir defa bilhassa halka yönelik çalışmalarda, mesela şimdi dijital dünyada da, bir defa o insanların o kadar çok seçeneği var ki o anda gidebileceği ve meşgul olabileceği. Bir okul değil burası yani mesela siz üniversitede hoca olursunuz öğrenciniz karşınızda hazırdır ve homojendir aşağı yukarı bir altyapısı vardır elenmiştir seçilmiştir oraya gelmiştir ve orada bulunmak zorundadır devam zorunluluğu var bazılarda bunların hiçbiri yok arkadaşlar homojen değil son derece heterojen bir topluluk var karşınızda dine yeni ilgi duymuş sizi bir yerlerden duymuş bir merak etmiş geleyim bakayım demiş böyle biri de var e medreselerden şuralardan buralardan yetişmiş biri de var Efendim doktora öğrencisi de var, okur yazar olmayan da var, 15 yaşındaki biri de var, 70 yaşındaki biri de var ve bunlar karşınızdalar. O zaman bir defa bu insanların tamamına gerçek, gerçek bir saygı duymanız gerekiyor. Ben hem din dili oluşturmada hem iletişimde birinci şartım bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sebep şu, iletişimciler diyorlar ki bize, İletişim üzerine de yazılanları okumanızı, bir iki eğitim almanızı çok hararetle tavsiye ederim. Hangi mesleği yaparsanız yapın. İsterseniz hiçbir mes profesyonel meslek yapmayın. Kendi çocuklarınız için dahi ihtiyacınız var yani bu bilgilere. İletişimciler bize diyorlar ki uzun süreli ilişkilerde rol yapamazsınız. Ancak böyle 10 dakikalık bir iş görüşmesi, işte yarım saatlik bir kız isteme merasimi falan hani bu tip böyle formel, çok formel ilişkilerde böyle usturup durup hani kendinizi böyle sıkarak rol yapabilirsin. Orada da yine ehil olan anlar. Ama uzun süreli ilişkilerde mesela işte 30 yıl beni dinleyen var biliyor musunuz? 30 yıldan bile fazla dinleyen var. 10 yıl dinleyen var. Yani bu ilişkide ben nasıl rol yapabilirim? Diyor ki bakın Stephen Covey'in sözüdür bu. Duygular alt yazı olarak buradan geçerdi. Yani siz biriyle konuşurken onun hakkındaki duygularınız alt yazı olarak buradan geçer. Yani birini küçümseyerek konuşuyorsanız başınızın duruşu bile değişir, ses tonunuz değişir, göz kapaklarınızın açılışı bile değişir. Çünkü başınızı böyle aşağıda tuttuğunuzda gözleriniz daha çok açılı, biraz yukarıda tuttuğunuzda göz kapaklarınız iner böyle bir mağrur bakış gelir. E, yüzünüze. Dolayısıyla arkadaşlar bir defa temelde kendi iç dünyanızda sizi dinlemek için bir yola girip efendim bir saatlik yarım saatlik bir yoldan gelen evini işini her şeyini ayarlayan sizi dinlemeyi seçen ve oraya gelen o insanlar kesinlikle saygıyı hak ediyorlar. Bunu kendi iç dünyanızda hissetmelisiniz. Yani ben iletişimin temelinde sizin duygularınız olduğunu söylüyorum. Mesela Emerson'un bir sözü bu. Amerikalı düşünür bilirsiniz. O diyor ki ne olduğun kulağımda o kadar çok çınlıyor ki ne söylediğini duyamıyorum. Diyor. Yani iletişimde bir numaralı unsur sizin karakterinizdir arkadaşlar. Yani değer veriyor musunuz, saygı duyuyor musunuz? Karşınızda... Mesela ben karşımdaki insana saygı duyuyorsam, Bugün kafam bozuk diye ona surat asamam öyle değil mi? Yani o çünkü senin kişisel meselen. Bugün moralinin bozuk olması. Ama karşındakine değer veriyorsan hemen kendine bir çeki düzen verirsin, yüzüne, yüz ifadene bir çeki düzen verirsin. Yani bu küçümsememeyi son derece önemsiyorum. Birinci madde olarak en başa bunu koyalım. Çünkü vaizlik Bilhassa vaizlik için, kürsü için söylüyorum. Önünde sonunda yani ne kadar e, onun içini doldurmaya çalışırsanız çalışın, halk için yapılan bir etkinizdir. Dolayısıyla sizin hedef kitlenizdir yani. Varlık sebebinizdir. Hani vaizlik mesleği Halk olduğu için var. Hani bazıları diyor ya işte ben benim vergimle sen şey yapıyorsun. Yani ben senin işte amirenim. Aynen onun gibi. O halk bizim varlık sebebimiz. O insanlar olmasaydı biz de anlatacak kimse bulamazdık. Bazen mesela çok minnettar kalırlar bize gelenler ve çok teşekkür ifadeleri söylerler. Bütün kalbimle ben onlara teşekkür ederim. Çünkü siz olmasanız biz gibi anlatacağız. Kime anlatacağız? Kim okuyacak bunları? Bir gün hocalarımızdan biri, <gülüyor> isim vermeyeyim, biraz böyle yaptığımız işleri küçümsedi. Küçümseyen bir şeyler söyledi bir akademisyen hocamız. Hocam dedim, biliyor musunuz dedim, ee, biz olmasak sizden hiç kimsenin haberi yok dedi. Yani sizin çalışmalarınızı, makalelerinizi, kitaplarınızı halka taşıyan, bunların toplumu dönüştürmesi için Toplumun bu bilgilerin toplumun en hani hücrelerine, bütün yuvalara, evlere kadar ulaşması için bizim çalışmamız gerekiyor, bizim var olmamız gerekiyor ve bunu e, bu çalışmayı şevkle sürdürmemiz gerekiyor. Onun için yaptığımız işe Öyle bir kıymet vermek, değer vermek, kibir anlamında değil, kendini aşırı önemsemek anlamında değil. Çünkü o da öbür uç olur. Bir şey haddini aştığında zıtına inkılap eder demişler. Kendimize vereceğimiz önemin de haddini aşırmayalım. Ama yaptığımız işin öneminin bilincinde olduğumuzda muhatabımıza da bir değer veriyoruz. Şimdi muhatabımıza değer verdik, kıymet verdik. Peki ona nasıl ulaşacağız? Arkadaşlar, yani onun kalbine, onun zihnine, dikkatini nasıl çekeceğiz? Nasıl çekeceğiz? Bizi niçin dinlesin yani? Ee, Burada ikinci adım bu. Ee, acizane kanaatim bu konuda da, yani farklı yaklaşımlar olabilir, farklı insanlar farklı şekillerde yapmışlardır bunları. Benim tecrübemi sizinle paylaşıyorum. Ben e, muhatabımızın ilgisini çekecek bir medhal bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu ister bir ergen olsun, ister küçük bir çocuk olsun, ister onun babaannesi, anneannesi olsun. Yani bir giriş noktası, bir giriş yeri bulmamız gerekiyor. İlgisini çekmemiz, bizi dinlemeyi tercih etmesi gerekiyor. Daha doğrusu gelmiş oraya dinleyecek zaten diyeceksiniz de hani böyle bir eve dönünce ne yemek yapsam, giderken nereye uğrasam diye düşünerek hani o iç sesle birlikte dinlemek var bir de bütün dikkatini çekerek e, dinletmeniz var kendinizi. O ile yani o bütün dikkati, bütün o odaklanmayı sağlayabilmek için söylediğiniz sözlerin, anlattığınız konunun arkadaşlar onun ilgi alanı içerisinde olması gerekiyor. Bunun için de sizin hitap ettiğiniz toplumun ilgi alanlarını bilmeniz gerekiyor. Acizane tavsiyem bu öğretmenlikte de geçerli, her e, alanda geçerli olduğunu düşünüyorum. Bir konuyu en etkili hale getiren şey işte burada da yavaş yavaş din diline girmiş oluyoruz dolaylı yoldan. En etkili yani konuyu etkili hale getiren en önemli unsur arkadaşlar verdiğiniz örneklerin e, tanımlarla ilişkisinin çok sağlıklı olması. Yani örnekte hiç hata teşbihte hata olmaz demeleri budur. Hiçbir hata yapmadan gerçekten o tanımı tam anlatıyor olması ve o örneğin de karşın. E kişinin hayatında bir karşılığının olması. Bu yüzden ben ben hanımlara hitap ettiğim için mesela mutfaktan çok örnek veririm. Yemek yapmaktan çok örnek veririm. İşte e, misafirlikten insan ilişkilerinden çok örnek veririm. Aile ilişkilerinden çok örnek veririm. Yani en ciddi konuyu bile en hani spekülatif konu tartışmalı konuları bile arkadaşlar e, halka anlatabilirsiniz. Bir şart var. Güzel örnekler bulacaksınız. Güzel örnekler bulacaksınız. Hakikaten onların hayatlarında olan e, örnekler bulacaksınız. Bunu yaptığınızda, yapabildiğinizde ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyorlar ki ay hocam benim hayatımı anlattın diyor. Benim hayatımı anlattın. Hatta işte kalp gözünüz mü açık diyor. Kalp gözü inşallah açıktır da hani açılırken haber veriyorsa öyle bir haber vermedi bana açılırken diyorum. Haberim yok kalp gözümün açık. Peki nasıl bu kadar örtüşme oluyor? Çünkü muhatabınızı tanıyacaksınız arkadaşlar. Yani yaşadığınız toplumu tanıyacaksınız. Onların problemlerini, sorunlarını. Bunun için de hem iyi bir gözlemci olmak tabii ki ama biraz toplumun içine karışmak gerektiğini düşünüyorum ben. Onun, o karışmaların bir zahmeti vardır. O zahmeti göze almak gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben e, özellikle bu yüz yüze vaazlar döneminde, şu anda o mümkün değil ama, e, mahallelerdeki e, dini içerikli sizin davet edildiğiniz toplantılara her hepsine olmasa da, ara sıra da olsa katılınması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir mevlit bir cenaze, Orada çok iyi gözlemler yapabileceğinizi, o insanların sıkıntılarının neler olduğunu, mesela vaazlardan sonraki soru cevap kısmı ve kişisel hikayelerini size anlatmak istedikleri ve ona yönelik bir tavsiye istedikleri kısmı asla es geçmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela yapabildiğim kadar çok değil ama çünkü hayatınızı işgal etmeyi de çok seviyorlar yani. Bütün hani sadece onlar için yaşamanızı isteyebiliyorlar bazen. O raddeye getirmeden böyle kişisel randevulaşma sistemiyle de yani bir vaaz veriyorsam haftada haftada dört vaaz veriyorsam işte dört beş tane de randevum vardır mesela vaazından önce vaazdan sonra i̇şte yarım saat bir saat oturup o insanı dinlemek çünkü bir sıkıntısı var ve onu toplum içinde anlatamıyor bunlar bizi hep zenginleştiren ve dilimizi nasıl kuracağımızı muhatabımızı tanımamıza yardım eden dilimizi nasıl kuracağımızı gösteren efendim aktiviteler diye düşünüyorum eğer günlük hayattaki yerini bilmiyorsanız ve yaşadı, hitap ettiğiniz toplumu tanımıyorsanız arkadaşlar anlattığınız her şey havada kalıyor. E, oturmuyor. Çok böyle spekülatif kalıyor ve e, nasıl diyeyim hani bir gerçekten onu dönüştüren bir şeye dönüşmüyor. Yani böyle takılıp çıkarılan bir zinete dönüşüyor. E, anlattığınız şey. Bir aksesuar gibi oluyor yani. Din bir aksesuar gibi oluyor. Evet. Eğer muhatabınız olan toplulukla o anda aynı mekanı paylaşmanın dışında bir ortak yönünüz yoksa, üstelik de onların beklentilerini, sizden beklentilerini küçümsüyorsanız, seviyelerini, beklentilerini küçümsüyorsanız, etkili olma şansınız azalıyor. Yani bunu nerede yaşarsınız? Mesela diyelim ki bir... E Taşra'ya veya işte biraz daha e, kenar bir mahalleye görev yapmaya gittiniz, gönderildiniz. Böyle görevlendirmeler de oluyor e, diyanetle çalıştığımız sürede. Gittiniz küçümsüyorsunuz mesela oradaki insanları, hallerini bilmiyorsunuz, yaşantıları hakkında hiçbir fikriniz yok. İşte o mekandaki bazı sıkıntılar sizi o anda rahatsız ediyor. Mesela koku olabilir, kötü koku olabilir vesaire. Kötü bir mekan, pis bir mekan olabilir. O zaman hiçbir etkileşim sağlayamıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka yani hani nasıl çocuklar için söylüyor pedagoglar, göz hizasına inerek konuşun. Etkili olmak istiyorsanız ciddi bir şey konuşacağınız zaman diyorlar. Bizim de o hizaya inmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve bilhassa da haddini aşırmadan yani çok da böyle e, anı anlatmaya dönüştürmeden sizin kendi hayatınızdan vereceğiniz küçük örnekler, bu kendi hayatınızdaki bazı zayıf noktaları gizlememeniz mesela ben e, işte İstanbul doğumluyum, annem babam da İstanbul'da evlenmiş ama yeri geldiği zaman hep köylü olduğumuzu, köy, köy kökenli olduğumuzu, köy hayatını bildiğimizi, işte evimizde hala o köy e, şey yaklaşımının hakim olduğunu söylemek, böyle örnekler vermek yerine göre tabii, hatabımızın e, durumuna göre onları çok rahatlatan ve e, size yakın hissetmeleri yardım eden bir şey ee, bir de arkadaşlar işte kendi babamı söyledim ben mesela işte babamı önemsiz değersiz görselerdi babam bizi nereye vereceğini araştırırken fazilet vakfını kendi kendine bulmuş nereden bulmuş bütün müftülükleri dolaşmış Demiş ki benim iki tane kızım var, ben onları e, din eğitimi almalarını istiyorum ama lise diplomalarının da olmasını istiyorum, nereye gönderebilirim diye. Yani o müftülükler onları, onu başından salsalardı, i̇şte yardımcı olmasalardı, yönlendirmeselerdi, önemsiz görselerdi, aman işte bunlar da falan deselerdi. E, belki de ben şimdi olmayacaktım karşınızda yani. Dolayısıyla siz karşınızda belki cahil birini görüyorsunuz o anda Belki adab-ı muaşeretten biraz mahrum birini görüyorsunuz o anda Ama onun soyundan, sülbünden, çevresinden kimlerin geleceğini, Sizin ona olan bir güzel davranışınızın o ailede nasıl yeni ufuklar açabileceğini tahmin edemeyebiliriz Arkadaşlar Ali Murat Daryal Hoca da Allah rahmet eylesin Bu çerçevede hep kendi hayatından Örnekler verirdi. Dolayısıyla o e, halkın içinden yani alimler, entelektüeller, ilim insanları, sanatkarlar, liderler, liderler, toplumu yöneten, yönlendiren insanlar e, bu halkın içinden çıkacak. Bu ailelerin içinden çıkacak yani. Onlara öyle bir e, gelecek gözüyle bakmak, e, dediğim gibi onlara ulaşacak dili bulmak da, o dili bulmak için zemin kurmak da size çok çok yardım edecektir. Arkadaşlar, şimdi e, halka... Değer vereceğiz, muhataplarımıza daha doğrusu değer vereceğiz, saygı duyacağız. İşte onların e, bir methal bulmaya çalışacağız, tanıyacağız hayatlarını, onlara uygun örnekler vereceğiz. Ama arkadaşlar ama e, tamamen onlardan biri gibi olursanız da saygı duymuyorlar. Bunu da bir hayat tecrübesi olarak sizinle paylaşayım. Yani onlara değer vermeniz gerekiyor ama onlardan farklı olmanız gerekiyor duruşunuzla, giyiminizle konuşmanızla efendim yani mahalleden bir teyzeye dönüşmemeniz gerekiyor kahvedeki amca gibi olmamanız gerekiyor yani insanlar e, hani nasıl diyeyim böyle bizim hoca falan diye böyle konuşmaması gerekiyor yani sö sözlerinizin bir ağırlığı olması için şahsınızın bir ağırlığı olması gerekiyor eee bu dengeyi çok iyi korumak gerekiyor arkadaşlar. Dilde de öyle. Yani dil tamamen lehçe olarak, şive olarak, işte söyleyiş tarzı olarak, işte ben onlara beni kendilerine yakın bulsunlar diye onlarla aynı iyileştiğinizde onları bir yerden alıp bir yere götüremiyorsunuz. Siz onlara dönüşmüş oluyorsunuz. Peki böyle olmasın, işte benim farkım, benim hocanın bir ağırlığı olsun Deyip çok üst bir dil konuşursanız, çok akademik, çok üst bir dil konuşursanız e, o zaman da hiçbir şey anlamamış oluyorlar. Mesela şöyle oluyor o zaman arkadaşlar. Hoca var ya çok alim ya, çok bilgili diyorlar. Peki ne anlattı bilmiyorum diyor. Çok bilgili ama, çok bilgili ama. Peki ne anlattı bir şey bilmiyor yani. Bir şey anlamadı çünkü anlatılanlardan. Buradan e, size bir tüyo vereyim. Bilmiyorum tabii toplum da o kadar hızlı değişiyor ki hocam. Yani bizim bu söylediklerimiz iki yıl, üç yıl içinde tamamen demode olabilir. Yani çok hızlı değişiyor çünkü toplum. Ama ben kendi tecrübemi size aktarayım. Geleceği çok öngöremeyebilirim. Fakat yaşadıklarımdan paylaşayım. Arkadaşlar konuşurken, topluluk karşısında bir konuşma yaparken anlattığınız her şeyin anlaşılabilir olduğunu teyit etmeniz gerekiyor. Nasıl yapacaksınız bunu? Arada sorular sormanız gerekiyor. Yani ben soru sormanın hem dikkati uyanık tutmak açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hem de anlatacağınız şeye bir de hazırlık yani zihni hazır mı? Ne anlatılacağını biliyor mu? Hani bunu sağlayacağını düşünüyorum. Sorular sorun. İşte şu ne demek sizce deyin mesela. Ondan sonra insan mesela bir hatırım kısaca söyleyeyim. E, neredeydi? Koz yatağında bir camide, yok sahra Cedid Camii'nde, Erenköy'de sahra Cedid Camii'nde bir vaaz verdim. O zamanlar daha bu işe yeni başlamışım. Şirk çeşitlerini anlatıyorum. Şirkin çeşitleri. Anlattım, anlattım, anlattım. Ondan sonra birisi dedi ki hocam şirk ne demek yani ders bitiyor artık, vaaz bitiyor ama daha şirk ne demek ben anlatmamışım. Yani çeşitlerini anlatıyorum. Onun için tanımdan başlamak, soru sormak, işte şirk nedir biliyor musunuz? kime müşrik denir ondan sonra, ondan sonra tanımı yapmak e, bu yani soru sormanın ve dikkati canlı tutmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz mesela şöyle bir konu var siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bugüne kadar bu konuyu düşündünüz mü veya size sorulduğunda size işte çoluğunuz çocuğunuz soruyordur ne cevap veriyorsunuz böyle bu şu, şu, şu, şu soruya ne cevap veriyorsunuz ama cevaplı, bunlar retorik sorulardır yani cevap vermelerini beklemeyin ama soru sorun yani onları düşündüre düşündüre ilerleyin. Bir tavsiyem bu. Bir de arkadaşlar e, bilhassa bu bir e, yani çok özel bir şey olacak nasıl diyeyim e, spesifik bir e, tavsiye. E, bilhassa topluluk içinde sizin ve konumunuzu temsil ettiğiniz değerleri küçümseyen biri olduğunu hissetmişseniz, bazen oluyor bu bilhassa özel davetlerde oluyor ee, ben çok karşılaştım bunlarla. Ee, çünkü benim e, Cenab-ı Hak'ın beni görevlendirdiği yani kaçmaya çalıştığım kadar da daha çok görevlendirdiği bir alan var o da arkadaşlar bu e, İslam'a uzak sosyete ile beni çok uğraştırdı Allah Teala. çok gidip geldim yani onların böyle davetlerine topluluklarına beni daha konuşturdular oralardan Dolayısıyla bu çok başıma geldi. Şimdi gittiğinizde size böyle bütün bakışlar böyle yukarıdan işte lütfederek selam verir, lütfederek selamınızı alır falan neyse. Böyle bir toplulukta da arkadaşlar ölçüyü kaçırmadan azıcık bilginizi sergilemenizde fayda var. Çok az. Yani e, kibir anlamında değil ama hani Peygamber Efendimizin, Bedir Savaşı'nda mıydı? Hani bu öyle bir yürüyüştür ki buradan başka bir yerde caiz değildir diyor. Mübareze öncesinde böyle iki ordunun arasına çıkıp böyle bir kahramanca hani var mı bana meydan okuyan gibi bir yürüyüş yapılıyor. Bu öyle bir yürüyüştür ki buradan başka bir yerde caiz değildir diyor. İşte biraz böyle mesela işte batılı bir iki eser. Ondan sonra bir iki kavramın Fransızcasını, İngilizcesini biliyorsanız. Bir iki tane atıf konuşmanızın içerisinde batılı kaynaklara. Yani bu da nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Nasıl ki allah Teala her peygamberi yaşadığı çağdaki insanların kıymet verdiği revaçta olan konularda Bunların ulaşamayacağı bir mucizeyle gönderdi biliyorsunuz işte Salih peygamber öyle Musa peygamber öyle İsa peygamber öyle bütün hepsi kendi dönemlerinde insanların çok önemsediği konuda bir mucize onları hayrete düşüren bir mucizeyle gönderdi. Ee, Çağımızın da bilgi çağı olduğunu düşünüyorum. Yani öyle tanımlıyorlar. Çok çeşitli hocamız da söyledi çok çeşitli tanımlamalardan. Bir tanesi de bu bilgi çağı. Yani bilginiz arkadaşlar karşınızdaki insanın arkasından söyleyeceğiniz şeye değer verip vermemesini belirliyor. Yani şöyle diyor ha bu batıyı da biliyor. İşte psikolojiden de anlıyor. Bak bu kültürlü de yani. E, Filan diyor. Bu şey değil, bu kibir değil. Bu, bu da işte bir dil oluşturma meselesi. Yani bir methal bulmak. Yani karşınızdaki insanın neye değer verdiğini görmeniz ve onun karşısında ezilmeden ve onu da küçük görmeden kendinizi bir parça göstermenizi tavsiye ederim. Bu bir abla tavsiyesi öyle düşünün. Çok faydasını gördüm ben bunun. Ondan sonra artık söyleyeceğiniz dini konularda söyleyeceğiniz şeylere de daha çok inanıyorlar. Daha çok güveniyorlar. Çünkü sizi hani boş değil diyor. Bu, bu boş biri değil diyor. İşte bana çok mesela e, hakaret mi ediyor, iltifat mı ediyor emin olamadığım iltifatlardan bir tanesi de çok aydın hocasınız. Siz çok aydınsınız diyor. Şimdi bir dakika ne demek istedi bana diye düşünüyorum yani aydınım da çünkü toplumdan topluma farklı anlamları var. E, şimdi arkadaşlar evet muhatabımızı bu kadar dikkate alacağız ama tribünlere de oynamayacağız. Benim kanaatim. Yani tribünlere oynamak, ikna etmek için konuşmak, mutlaka onay almak için konuşmak bizi anlatacağımız ilkelerden taviz vermeye götürüyor. Ee, ve böyle dinde bir seç seçki yaparak konuşmaya götürüyor. Yani dinin böyle bir çok öne çıkarmak istediğimiz yüzü var. Bir de böyle herkese söylemek istemediği tarafları var. Yani bazı ayetler, bazı hadisler, bazı e, sınırlar olabiliyor gittiğimiz topluluğa göre. Efendim eğer onay almayı işte mutlaka ikna etmeyi hedeflersek Allah korusun böyle bir yanlışın içine düşebiliriz diye düşünüyorum. Yani evet e, bizi onay e, Nasıl diyelim dinlemeye değer bulmalarını istiyoruz, söylediklerimizi anlaşılır bulmalarını istiyoruz, söylediklerimizden bir sun, bir onlarla bir iletişim, bir kontakt kurabilmeyi istiyoruz. Ama bunun hatırına e, dine makyaj yapamayız, dine e, olmayanı varmış gibi, var olanı yokmuş gibi gösteremeyiz. Bunun hatırına, bunu da bilhassa burada vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bu. Halkı önemsemekle popülist olmak arasındaki farktır yani. E, acizane kanaatim ben e, Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssalarını oldukça çalıştım yani okumaya, anlatmaya, yıllarca peygamber kıssaları anlattım. Acizane kanaatim hiçbir peygamberden de insanları ikna etmesi istenmiyor arkadaşlar. Tebliğ etmesi isteniyor. Tebliğ etmekle ikna etmek arasındaki... Ee, ciddi farka dikkatinizi çekiyorum bana sorarsanız bırakın başkalarını toplumu biz kendi çocuklarımızı bile ikna edemeyiz ikna yani hidayet Allah'tandır ee, dolayısıyla biz hani olabildiğince en iyi şekilde anlatmaya çalışırız olabildiğince izah etmeye çalışırız ama son kertede e, yolların ayrıldığı yer neresidir? Allah'ın çizdiği sınırlardır arkadaşlar. Faiz haramsa haramdır, tesettür farzsa farzdır. Yani bunları karşımızdakinin hoşuna gitsin diye, söylediklerimizi onaylasın diye, bizi bir daha bir daha çağırsın diye, bunlarda bir değişiklik veya öyle değilmiş gibi yapamayız arkadaşlar. Öyle bir şey yokmuş gibi yapamayız. Olması gereken neyse onu mutlaka söylemek durumundayız. Toplumun tamamına ulaşabilmek de bizim için çok önemli arkadaşlar. Ee, ne kadar çok geniş bir kitleye ulaşıyorsanız o kadar bu tebliğ, e, tebliğ görevini yerine getirmiş oluyorsunuz. Efendimizin e, yazdığı mektupları düşünün ömrünün sonuna doğru. Bütün o e, panayırları ziyaret edişini, çadır çadır dolaşmasını düşünün. Yani yaptığı seyahatleri, sahabesini ne kadar gönderdiğini, teşvik ettiğini düşünün. Dolayısıyla biz de yaşadığımız toplumda olabildiğince çok insana ulaşmaya bu yani hayran kitlemiz, bizim takipçimiz şu bu anlamında söylemiyorum. Allah'ın mesajını ulaştırmaya çalışmamız lazım ve bunun için de arkadaşlar ortak noktaları. Öne çıkarmak ve az önce söylediğim tavizlere asla kapılmadan hiçbir şekilde ortak noktalara vurgu yapmak, farklılıklardan çok askeri müşterekler üzerinde durmak, bilhassa Müslüman cemaatler, tarikatlar, topluluklar söz konusu olduğunda işte onlarla kendi aramızdaki diyelim giyim kuşamla ilgili küçücük bir fark işte veya ne bileyim herhangi bir uygulamadaki bir farktan ötürü sırf o farka odaklanmanın bölücü parçalayıcı ve yanlış bir üslup olduğunu düşünüyorum arkadaşlar daha çok asgari müştereklere dikkat çekmek gerektiğini düşünüyorum bir de burada benim yani kitabi bir bilgi olmayan kendi tecrübelerimden yola çıkarak söyleyeyim mesela e, diyelim ki giyim kuşam konusunda sizden çok farklı düşünen bir topluluk var veya ibadetlerle ilgili çok hani kıymet veren işte şu gün şu tesbih bugün bu namaz bugün bu dua falan böyle hani bunlara odaklanmış insanlar var çeşit çeşit biliyorsun cemaatler ve topluluklar var arkadaşlar e, dinin temel değerlerine e, karşı bir yanlış yapmadıkları sürece. Vatana karşı bir yanlış yapmadıkları sürece, birbirlerini dışlamadıkları sürece, bu, burada benim kriterim şudur, bu FETÖ olayını yaşadık biliyorsunuz çok acı bir tecrübe. Yani dağın başına kadar yuvarladığımız diyelim ki o din şeyine, e, dini anlatma görevini dağın eteğine tekrar yuvarladılar arkadaşlar. Şu anda biz tekrar bir de vaiz adam yani. Hani şey e, benimle aynı meslekten yani o kadar zor durumdayım, durumda kaldık ki hani insanlara kendimizi anlatabilme noktasında. E, kriterim şu, şuydu çok eskiden beri. Çok memnunum bu kriterimden de. Al, diyorum ki e, iyi ki böyle bir kriter koymuşum kendime. Arkadaşlar herhangi bir topluluk ticaretle ve siyasetle ilgilenmeye başladığı zaman ben oradan uzak durdum. Herhangi bir topluluğun adamı olmamaya dikkat ediyorum. Değilim zaten ama öyleymiş gibi beni sunmalarına veyahut da bir, bir topluluğa böyle çok yakın olup öyleymiş gibi lanse edilmesine de karşı çıkıyorum. Karşıyım. Yani biz vaizlerin bütün toplumu kuşatıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin Fatma Bayram Hoca benim hocam ben onu dinlerim diyebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim hocamız, bizim cemaatin hocası gibi olmamak gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Sempati duyabilirsiniz bir topluluğa. Ee, ama bana sorarsanız bir din görevlisinin herhangi bir topluluğun adamı olmaması gerektiğini, bütün Müslümanların din görevlisi olması gerektiğini, yani vaizi, imamı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bütün Müslümanların da sizi dinlemesi için, çünkü burada da önemli bir handikap var. Herkes kendi cemaatinin hocasını dinlemek istiyor. Yani nasıl onlara nasıl ulaşabilirsiniz ve o asgari müştereklerde birleşmeyi nasıl sağlayabiliriz? Arkadaşlar, e, acizane kanaatim e, dinin, dinimizin e, bütün boyutlarıyla olabildiğince yaşanması ve anlatılması gerektiği kanaatindeyim. Yani sadece entelektüel boyutunun çok ağırlıklı olup sizde, mesela ibadet, zikir, işte ihlas bu boyutların eksik olması karşı taraf için ciddi bir eksiklik arkadaşlar. Yani siz kendiniz ya ne olacak orası benim Allah'la benim aramda diyemezsiniz yani. Resulullah'ın İslam'a davet metodu diye Ahmet Önkalı Hoca'nın yanılmıyorsam doktora tezi onun bir kitabı var. Ben öğrenciyken okumuştum. orada ve mesela Müzzemmil suresinde efendimizin gece namazları hani hararetle vurgulanırken ne diyor? İnna senülkîa aleyke kavlen teqîla. Çünkü biz sana çok ağır bir söz indireceğiz. Kalk geceleri ibadet et. Yani o vahyi alabilmen için gece ibadet etmen lazım bizim de o vahyi sunabilmemiz için böyle bir ibadet boyutumuzun takva boyutumuzun Allah korkusu boyutumuzun yani bizim e, hocamızın az önce çok e, veciz bir şekilde ifade ettiği gibi bizim Allah ile ilişkimiz kuvvetli değilse arkadaşlar ne alacağız da insanlara vereceğiz hiçbir zaman hiçbir zaman arkadaşlar sadece beyinle akılla ki Belki de beyine ve akla, zekaya en çok kıymet verenlerden biriyimdir. Ama çok farkındayım ki insanları sadece düşüncelerle, sadece bilgilerle ikna edemezsiniz arkadaşlar. İkna demeyelim de buna etkileyemezsin. Muhakkak kalpten çıkması gerekiyor söylenenlerin. Ve e, sizin kalbinize inmiş olması gerekiyor ilk önce zihninizdekini. Yani zihninizde edindiğiniz bilgilerin kalbinize inmesi oradan tekrar lisanımızdan çıkması gerekiyor bu olduğunda inanın arkadaşlar isim vermeyeyim her cemaat her tarikat sizi bir şekilde ya bu da başka bir hoca falan deyip seviyor yani ve şey yapıyor sizde aradığı bir şeyi buluyor yani sizde ilim arayan ilim bulmalı samimiyet arayan samimiyet bulmalı işte takva arayan takva bulmalı ne arıyorsa insanlar yani. Edebi bir üslup arayan o edebi üslubu bulmalı. İşte e, dinle mesela bana çok söylenen bir şeydir. İşte gençlerin çok aradığı bir şey, bir özellik bu. İşte dini metinlerle günlük hayat arasındaki ilişkiyi kurmanızı istiyorlar. E, şimdi buna örnek verin. Bu din dilinin e, en önemli problemlerinden birisi bana sorarsanız. Mesela sabah. Sizden önce bir başka görüşme vardı, toplantı vardı. Yine bir üniversiteden hocalar, hocamız ve öğrencileriyle. Orada da konuşuldu bu arkadaşlar. Şimdi ben dedim ki onlara, bizim onlar dijital dünyayı soruyorlar. Yani şu anda dijital dünya üzerinden yürüdüğü için dini çalışmalar, irşat çalışmaları yani. En etkili unsur nedir sizce dediler, insanları etkileyen? Ben dedim eğer tek bir kelimeye indirmemi isterseniz e, samimiyet ve içtenlik diyorum. Yani insanlar sizde samimiyet ve içtenlik arıyor. Böyle 23 Nisan'da şiir okur gibi ey Müslümanlar işte şunu bilin ki falan diye böyle bir hani ezberlenmiş bir nutuk cümlesi. Hiç kalpten gelen bir şey değil. Bunu istemiyor insanlar arkadaşlar. Dinliyor yani saygıyla dinler. Ama e, etkilenmiyor bundan. Çok samimi ve içten bir şekilde konuşmanızı istiyor. O yoksa da zaten olmaz. Neyse sonra dedik ki hocam dedim şimdi ben dedim bunun yerine samimiyet ve içtenlik yerine onlar dediler ki aa evet falan dediler. Samimiyet ve içtenlik yerine ihlas deseydim aynı şekilde etkilenecek miydiniz beğenecek miydiniz? Yani insanlar sizde ne arıyorlar? İhlas deseydim. Ya bu da çok klişe bir cevap oldu diyecektik muhtemelen. Ama samimiyet ve içtenlik deyince evet, evet falan oluyoruz. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Aslında ihlas, samimiyet ve içtenliği de içine alan çok daha kapsamlı bir kavramken, bugün ihlas deyince ihlaslı olmak, Allah rızası için yapmak deyince insanlar çok ya klişe bu, herkes Allah rızası için yaptığını söylüyor falan diyor. Ama samimiyet ve içtenlik deyince ona bir değer yüklüyor bakın. Mesela takva deyince ne geliyor toplumun insanların aklına ne yazık ki. Kavramlarımızın içinin ne kadar boşaldığını gösteriyor bunlar arkadaşlar. Onun yerine işte Muhammed Esed merhumun biliyorsunuz ikamesidir takva yerine Allah'a karşı sorumluluk bilinci diyor. Allah'a karşı sorumluluk bilinci hesap bilinci yani. Dediğiniz ama çok entelektüel geliyor kulağa, çok etkileyici geliyor. Mesela arkadaşlar psikolojik sorunların temelinde, süremizde olmak üzere evet hocam biliyorum. Psikolojik sorunların temelinde bütün gidin, yani bütün kişisel gelişim kitaplarını okuyun, seminerlerini dinleyin. Hepsinde kişinin kendiyle barışık olması vardır. Bunun üzerinde dururlar. Kitaplar yazılır, seminerler verilir. Bunun dindeki karşıma rızadır arkadaşlar. Rıza kişinin kendisiyle barışık olmasıdır. Yani Allah'ın senin için takdir ettiği şeylerden razı ve hoşnut olmak demek. İşte kendinle barışık olmak demek yani. Demek istediğim din dilinizde benim tavsiyem, benim tercihim yanılıyor olabilirim. Temel kavramları arkamızda bırakmayalım. Yani rıza, teslimiyet, işte ihlas, takva bunları unutturmayalım. Ama bunların bugünkü karşılıklarının Toplumda çok konuşulan ve değer verilen karşılıklarının neler olduğunu bilip, bakın siz bunun peşinden koşuyorsunuz ya, işte bunun dindeki karşılığı budur diyebilmek, o bağlantıyı kurabilmek, e, dini boyutundan boşaltılarak seküler bir ahlak pompalamaya çalıştığını bu kişisel gelişimcilerin görebilmek ve bunu insanlara yeniden dini karşılıklı anlatabilmek gerektiğini düşünüyorum. Yani din dilinde de buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani toplumda hiçbir karşılığı olmayan kavramları kullanarak onları etkileyemiyoruz. Hüsnuzan diyoruz mesela, mümin hüsnuzan sahibi olmalıdır. Böyle dediğimizde bu çok klişe. Evet, bir vaaz dinledim diyor. Ama bütün evrene karşı iyilik düşünmek. Bütün mahlukata karşı iyilik düşünmek dediğiniz zaman uu, çok popüler, çok etkileyici bir tavsiyede bulunmuş oluyorsunuz. Halbuki bunun karşılığı hüsnü zan sahibi olmaktır. Yani o bugün, bugünkü toplumda çok konuşulan bu kavramların, e, dini karşılıklarını bilmek ve onları birlikte kullanmak e, hatta on, o kavramların yetersizliğini bu dindeki bu kavramların içeriğinin daha ne kadar dolu dolu olduğunu anlatmak gerektiğini ve bunu da bilhassa yaşayarak yapmak gerektiğini düşünüyorum evet e, teşekkür ediyorum hocam İnşallah umduğunuzu bulmuşsunuzdur Estağfurullah. biz teşekkür ediyoruz hakikaten ee, çok keyifle, çok dikkatle dinledim ben de ee, öğrencilerimizin de çok istifade ettiğini eminim. Zira yaşayan tecrübeydi bunlar. Yani evet, kitaplarda bulabileceğimiz, kitaplarda bulabileceğimiz çok bilgi var. Yani parmağımızın ucunda bütün bilgiler. Ama yaşanmışlık hakikaten çok kıymetli. O yüzden hasreten teşekkür ediyorum. Ee, hocam iki soru seçtim ben. Ee, bir evet. tanesi özelden yazılmış. Yani e, diğeriyle beraber onları ben size e, sunmak istiyorum, yönetmek istiyorum. Bir öğrencimiz diyor ki. Muhatabın belirli bir konuda eksik eksiği olduğunun farkındaysak ve bu konuyu da o gün bu konuyu konuşmak istiyorsak bunu nasıl anlatmalıyız? Yani karşımızdakinin eksiğini biliyoruz ve konumuz da zaten o. Şimdi karşımızdaki ile bunu nasıl onunla nasıl halledeceğiz? Evet. Yani bu birebir bir konuşma mı olacak yoksa bir topluluğa karşı o kişinin de o topluluğun içinde olduğu bir konuşma mı olacak? Ona göre cevap vereyim. Eğer birebir bir konuşmaysa yani işte diyelim ki kardeşimin ya da çocuğumun bir konuda bir yanlışının olduğunu biliyorum. Ve o konuyu da onunla konuşmak istiyorum. Bu konuda arkadaşlar mutlaka yardım almak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani e, nereden başlamalıyız, söylemeli miyiz, söylememeli miyiz, ne kadarını söylemeliyiz, konu nedir? Yani birebir ilişkilerde karşımızdakine... Böyle devamlı hatalarını söylemenin mesela Engin Geçtan'ın bir sözü var diyor ki sürekli eleştiri eleştirdiğiniz davranıştan daha kötü bir davranıştır. Diyor. Daha yıkıcıdır. Diyor. Sürekli eleştiri dolayısıyla o dozu miktarı nasıl söylenecek hangi ortamda söylenecek ben biraz hocam psikolojik yardımı şöyle düşünüyorum yol sormak gibi. Yani bazıları vardır. Genelde eşlerimiz yol sormaz, adres sormazlar. İşte kendileri bulmaya çalışırlar böyle. Biz kadınlar da daha çok yol sorarız. Ama ne gerek var o kadar dolaşacağım sorayım deriz. Mesela şimdi de navigasyonu mesela evde ilk önce ben açarım. En çok navigasyon kullanan benim. Ben psikolojik yardım almayı bir nevi yol sormaya benzetiyorum. Yani evet öbür türlü de hedefine ulaşabilirsin ama çok emek vererek, çok dolaşarak. Deneme yanılma yaparak insan ilişkilerinde deneme yanılmanın bedeli çok daha ağırdır yani. Dolayısıyla biraz yardım almak yani ergenlik yaşındaysa mesela nasıl konuşacağız işte bizden yaşı büyükse aile büyüğümüzse bu kişi nasıl konuşacağız bu yardım almayı da illa profesyonel bir psikoloğa gidip e, profesyonel yardım alma gibi düşünmeyin. Yani bir e, fikrine zik güvendiğimiz bilgisine güvendiğimiz biriyle bunu müzakere ederek yani bir hazırlık yapmalıyız o insanla konuşmadan önce. bu içindeyse bu. Benim çok başıma geldi hocam e, bu. Anlattığım konu, hani dedim ya günlük hayatlarından örnekler verin diye. En az o gün 2-3 kişinin günlük hayatına birebir uyuyor. Birebir verdiğim evet. örnek. Evet. Hatta bir defasında e, kişi başka birinin bana anlattığını zannetmiş. Onun özel bir durumunu. Yani o kadar birebir örtüşmüş ki. O, e, sizin herhalde bilginiz vardı size bunu kim söyledi? niye beni kürsüde deşifre ettiniz falan diye beni e, bir nevi fırçaladı yani vaazdan sonra dedim ki nikle bilmiyorum siz şimdi söyleyene kadar haberim bile yok böyle bir şey yaşadığınızdan e, bu duruma düşmemek için benim tavsiyem ama bundan çok emin değilim yani kişisel tavsiyem daha doğrusu tavsiye demeyelim. kişisel izlediğim yol benim izlediğim yol şu hocam cemaatinizle sizi dinleyen insanlarla çok içli dışlı olmayın çok içli dışlı olursanız söylediğiniz her şeyi kişisel alıyorlar İşte biliyorsunuz onun hayatını bana söylüyor zannediyor o yüzden ben mesela yüzlerce kere şunu söylemişimdir hiçbirinizi kastetmiyorum hiçbirini bakın şöyle bir örnek vereceğim şimdi hiç kimseyi kastetmiyorum biliyorsunuz sizi tanımıyorum Özel hayatlarınızı bilmiyorum. Dolayısıyla sizi hedef almıyorum diyerek söylemek. Bir de efendimizin e, bu konuda bir yöntemi var. Mesela işte içinizden şöyle şöyle yapanlar var. Neden böyle yapıyorsunuz diyor. Yani biliyor. Kimin bir, birisinin bir hata yaptığını evet. o hatayı söyleyecek ama ismini zikretmeden topluluk içerisinde e, söylüyor peygamber efendimiz. E, ama mesela bu profesyonel hayatta bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani vaazda tabii ki nasihat yani topluluk içinde kimseyi utandırmadan söylenebilir ama mesela kurumsal hayatta hocam düşünün diyelim ki sizin bölümünüzde bir şeyler aksıyor. Diyelim ki ve işte bölüm başkanı ya da fakülte dekanı herkesi toplayıp herkesi fırçalıyor. Yani bu doğru bir şey değil, değil mi? Kim aksatlıysa onu bulup onunla bu konunun çözülmesi lazım. Yani her duruma özel bir yöntem izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Karşımızdaki yani imalı konuşmamanızı bilhassa vurgulamak istiyorum. Hiç kimseye imalı konuşmayın. Yani bir arkadaşınıza bir şey demek istiyorsunuz. O arkadaşınız da sizin işte cuma günü sohbetiniz var. O sohbete gelecek. Ben orada laf arasında sohbet içinde ben ona söylerim. Bunu yapmayın. Bu çok peçeli bir iletişim biçimi. Yani çocuğunuza da yapmayın, eşinize de yapmayın. Hiç kimseye yapmayın. İma çok yaralayıcı ve iletişimi baltalayan bir şey. Çünkü daha sonra her sözünüzün altında bir ima aranıyor. Yani şimdi gene ne demek istedi? Şimdi gene ne, ne iğne batırdı bana? Ve artık savunmaya geçiyor karşınızdaki. Ee, şey, Doğan Cüceloğlu öyle diyor. İnsan insana kitabını mutlaka okumamız lazım hepimizin. Diyor ki e, her saldırgan iletişim, savunmacı iletişim. Yani her saldırgan üslup, savunmacı üslup doğurur. Savunma başladığında iletişim ölürdü. Evet. Yani karşımızdaki kendisini savunmaya geçtiğinde iletişim ölür. Onun, ama mesela bazen de kaçınılmaz olarak söylememiz gereken durumlar vardır. Ergenlik çağındayken benim çocuklarımla da oluyordu. Yani ben mesela bir defasında her defasında yeni bir yol bulmanız gerekiyor. Bu biraz da yaratıcı zekanıza kalmış bir şey ve benim tavsiyem birini uyarmak istediğinizde Stephen Covey buna duygusal banka hesabı diyor. Ön, yani o insanla aranızda önce güzel bir ilişki kurmuşsanız yaptığınız uyarı çok rahatsız etmiyor ama zaten böyle çok ikircikli bir ilişki varsa zaten sizden rahatsızsa bir de bir uyarı yaptığınızda e, ilişki bitiyor. Onun için önce yatırım yapın yani mesela çocuğunuz sizinden, sizinle beraber olmaktan keyif alsın, beraber çarşıya çıkın, beraber film izleyin. Ne bileyim onun sevdiği yemekleri de yapıyor olun, dikkate alıyor olun bak sen bunu sevdiğin için bugün sana bunu yaptım. Yani ona çok yatırım yaparsanız duygusal banka hesabı dediği şu iki insanın ilişkisi diyor ortak bir hesaba benzer. Siz o ortak hesaptan sürekli para çekiyorsanız ama hiç para yatırmıyorsanız bir gün ortağınız der ki yeter artık bu hesabı kapatıyorum ben der. İlişki biter yani. Evet. Dolayısıyla bazen arada para çekmenizin rahatsız etmemesi için karşı tarafı arada da para yatırmanız gerekir. Bunun gibi tavsiyelerim olabilir. E, çok güzeldi. Hakikaten çok böyle e, birebir adrese teslim cevaplar oluyor açıkçası. <gülüyor> e, Rektör Bey'in eşi de e, selamlarını sevgilerine. Hürmet ediyorum. Değilmiş. Şu an dinle, dinliyor Sema Hanım. sevgilerimizi iletelim. O da gençlerimize verdiğiniz kıymet ve destek için çok teşekkür ederiz. Esnafullah her zaman. Efendim. Her zaman. E, bana özelden yazan bir, bir arkadaşımız bir beyefendi hatta. Hı -hı. E, şöyle diyor. Din namına herkes konuşuyor ama bunu biz de belki zaman zaman eleştiriyoruz ancak din bir ihtisas alanı mıdır ki? Hem din adamı sınıfı yok deniliyor hem de bir şey söylediğimizde hemen e, de, sen bu konuları bilmiyorsun deniliyor. Hı hı. Gibi bir serzenişte bulunmuş. E, hı hı. Ne denebilir acaba? E, din bir ihtisas alanı mı? E, dini yaşamak tabii ki bir ihtisas alanı değil. Ama dini ilimler tabii ki bir ihtisas alanı. فَسْأَلُوا اَهْلَا الدِّكْرِ in kuntum la تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız ehline sorun diye Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Sahabenin bile kendi içerisinde fakih olmakla bilinenler var, müfessir olmakla bilinenler var, muhaddis olmakla bilinenler var. Yani adı bu olmasa da, adı konulmuş hani olmasa, hadis soracaklarında gidip Hazreti Ayşe'ye soruyorlar, Ebu Hureyre'ye soruyorlar. İşte bir ayetin yorumunu soracaklarında İbn Abbas'a gidip soruyorlar. Çünkü bununla öne çıkmışlar. Bu yet, bu donanımlarıyla Öne çıkmışlar ee, yani bir böyle bugünkü anlamda işte bir kart vizit gibi ihtisaslaşma ve kesin ayrışma gibi düşünülmese de ehliyet ve yeterlik anlamında yani illa bir kart viziti olması gerekmez. Ama birisinin e, diyelim ki işte kendi kendini yetiştirmiş çok büyük alim yani şimdi İmam-ı Azam profesör müydü? Bir kart var mıydı yani ama sonuçta bir ehliyet e, gerektiğini düşünüyorum. Din adamı tabirini tabii biz ithal ettiğimiz için o herkesi çok rahatsız ediyor. Din görevlisi demeyi hatta şimdilerde ona din gönüllüsü demeyi tercih ediyor Diyanet e, haklı olarak. Din hizmetlisi, din, dine hizmet eden insanlar yani. Elbette yani hiç kimsenin tekelinde değildir. Din ilimleri değil mi hocam? Siz buna daha iyi cevap verirsiniz. Hiç kimsenin tek değil. Rüştünü ispat eden Buyurabilir işte bizim böyle insanlarımız da var toplumda yani Emin Sara Hoca vefat etti şimdi mesela ne mezunuydu bilmiyorum hani ne mezunuydu bir akademik kariyeri var mıydı yani işte az önce Mahmut Bayram hoca yandım bir şey diploması nereden diploması vardı diye hiç kimse onlara sormuyor çünkü yeterliliklerini ispat etmişler yeterliliğinizi dini ilimlerde yeterliliğinizi ispat etmek kaydıyla herkese açık bu kapı kırkından sonra sinden sonra da olabilir yani bir insan kırk yaşına kadar mühendis olarak işte ne bileyim tüccar olarak yaşayıp ondan sonra kendisini İslami ilimlere verebilir aklıma gelen bir isim söyleyeyim işte Hikmet Zeyveli mesela dini ilimlerde makaleler yazıyor ama bildiğim kadarıyla mühendis mi yani şey sayısalcı akademik kariyeri sayısalcı yani dolayısıyla rüştünü ispat eden herkes din alimi olabilir ama elbette din içerisinde her her sıradan insan da alimdir diyemeyiz yani bir ehliyet e, kesbetmesi gerekir, ispat etmesi gerekir. Evet. Bu aklın dili zaten ulema sınıfı var malumunuz hocam. Yani bu ulema sınıfına işaret ediyor. Evet, evet. inna ma yakşallahi min ibadihi'l ulema Allah'tan Eyvallah. hakkıyla ancak alim kulları korkar diyor. Evet. Ulemaya da başka bir vasıf aranıyor ulemada da. Peki evet. hocam birkaç öğrenci de bu da son olsun. Yani okuma listesi veya muhakkak okunması gerekli olan bir hmm. kitap o krişe soruyu soruyor. Yani vaizelik yapmak istersek Hı -hı. E, mutlaka şunu okumalısınız atlamayın diyebileceğiniz ne var gibilerinden? Bir hocam şöyle biraz bu reklam gibi olacak ama şey ben Instagram'da biraz aktifim. Bütün Şu anda bütün çalışmalarımı da oradan yürütüyorum. Yani dijital çalışmaları. E, orada e, o kadar çok soruluyor ki bu soru artık kolayını şöyle buldum bütün tavsiye kitapları bir vaizenin okumaları diye hashtag yaptım hocam e, kim sorarsa o hashtagten yani o hashtagle yazdığında instagrama bütün tavsiye listelerimiz oradan çıkıyor ama bu tavsiye listeleri her zaman güncellenmeye muhtaçtır ben tavsiye listelerini de eline alıp birinin böyle sırayla okuduğuna şimdiye kadar pek rastlamadım ama çok sorulan bir soru haklı olarak arkadaşlarımız soruyor şunu söyleyeyim en azından bütün arkadaşlar vaizelikte bir alan kısıtlaması yoktur biliyor musunuz? Kelam tartışmalarını da bilmeniz gerekir, hadis tartışmalarını da bilmeniz gerekir, hadislerin sağlamlığı, güvenilirliği, bağlayıcılığı meselesini bilmeniz gerekir. Tefsir bilmeniz gerekir, fıkıh bilmeniz gerekir, siyer bilmeniz gerekir. İslam tarihinde işte o sünni-şii ayrımlarını, o mezheplerin ortaya çıkışını, mezhepler tarihini az çok bilmeniz gerekir. Yani künhül, bütün muhtevasıyla demiyorum ama temel meseleleriyle bunları bilmeniz gerekir. Ee, bu da tabii biraz zaman alacaktır. Okumalarımızın çok zengin e, olması gerektiği kanaatindeyim ben. Buna ilaveten sosyal bilimlerle ilgilenmeniz gerekir. Biraz sosyoloji, biraz biraz sosyoloji çokça psikoloji. Yani ben psikolojik kaynakların e, en azından temel kaynakların okunması, temel kavramların bilinmesi gerektiği kanaatindeyim. İşte ne bileyim Gazali'nin ihyasını hani en azından bir kere okumuş olmak gerekir. Yani pek çok şeyi okumuş olmak gerekir arkadaşlar. Çok okumamız gerekir. Ben Kur'an kursunda öğrenciyken bir akademisyen gelmişti okulumuza. Bir konferans verdi. Onu hiç unutmuyorum. O konferansta dedi ki bir konuyu anlatabilmeniz için bin konuyu bilmeniz gerekirdi. Bin konudan haberdar olmanız. Etmek. çok iddialı olur haberdar olmanız gerekir yani sadece bir konuyu bildiğinizde arkadaşlar deniz çok çabuk biter yani çıkarsınız 10 dakikada anlatacaklarınız biter yani e, müktesebatınızı ne kadar genişletirseniz kuşatıcılığınız o kadar geniş olur tesiriniz o kadar geniş olur ve e, sözlerinizdeki isabet de o kadar mümkün olur Niye? Çünkü konuların birbiriyle ilgisi var. Yani siz hadisteki tartışmaları bilmeden her okuduğunuz sözü hadis diye aktarabilir misiniz? Her söz veya her şeyi kolayınıza ama aman e, izah etmek zorunda değilim diyebilir misiniz? Yani belki de sahih değildir diyebilir misiniz? E, vesaire. Bir de hocam son olarak şunu ekleyeyim. Evet tefsir usulü kitaplarında arkadaşlar müfessirde aranan şartlar diye bir bölüm vardır bilirsiniz işte sarf bilecek nahiv bilecek işte garibul kur'anı bilecek işte e, bilecek bilecek yazar anlatır anlatır rivayetleri bilecek işte hadis bilecek falan en son yani 15-16 tane madde böyle sayar en son e, sentez kabiliyeti olacaklar. yani bu bilgilerini sentezleyip Ondan yeni bir şey üretemiyorsa yine müfessir olamaz. Ee, tabii ki müfessir kadar değil ama bir vaizde de sentez kabiliyetinin, vukufiyet yani şimdi bu hanım böyle bir soru sordu bunun arkasından ne gelecek? Ya da şurada şöyle bir dalgalanma oldu mesela kriz yönetimini bilmesi gerekir vaiz. Ortamda çünkü bazen çıkıyor birisi benim başıma geldi. Çıktı bağıra ara konuşmaya başladı. Dedi ki Mehdi gelecek dedi. Siz dedi burada niye boşuna dinliyorsunuz bunları dedi. Kalkın Mehdi'ye uyun falan dedi. Şimdi ne yapacaksınız o ortamda yani? Birisi geldi. İşte ben dedi buraya tefsir dinlemeye geldim. Siz bambaşka şeyler anlatıyorsunuz dedi. Ne yapacaksınız öyle bir durumda? Ee, yani bir sözün bir davranışın nereye gittiğini, bunu nasıl toparlanılacağını bunları da bilmek gerekiyor. Biraz tecrübeyle de alakalı ama şu, şu cesareti vereyim arkadaşlarıma hiç kimse annesinin karnından veya işte üniversitenin e, diplomasını aldığında bütün bunları biliyor olarak hayata başlamıyor. Yani bu biraz da zaman içerisinde yavaş yavaş edinilen bir tecrübe arkadaşlar. Niyet samimi ve e, Tembellik yoksa, niyet samimi ise tembellik yoksa hayat boyu çalışmak, e, okumak, araştırmak, öğrenmek, e, bizim şiarımız olacaksa e, her gelen gün bizim için yeni bir tecrübe, yeni bir zenginlik getiriyor. E, bir de Allah Teala muhafaza ediyor ya. Hocam benim kendime vir dediğim bir ayet vardır. Onu söyleyeyim arkadaşlarıma. Son söz olarak Ankebut suresinin son ayetinde Rabbimiz diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ diyor. Kim bizim yolumuzda gayret ederse biz onu yollarımıza eriştiririz. Yani bakın وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Bizim uğrumuzda cihad ederse لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Allah'a giden birçok yol var ve o yollara seni eriştirir mutlaka. Ama gayret yani o ilk adım bizden isteniyor ve Allah işini güzel yapan muhsinlerle beraberdir. Dolayısıyla biz bütün bu şartları yerine de getirmiyor yani eksiklerimiz oluyor olsa bile samimi gayretli isek inşallah zaman içerisinde bu anlattıklarımdan çok daha güzelini başaracak arkadaşlar. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz bunları dua niyetine alıyoruz. Ee, İslam hukuku ana bilim dalından Doktor Abdullah Hocam hocamız da hasreten size teşekkür etmiş. Estağfurullah, Onu da <gülüyor> Estağfurullah. çok mahcup ya oluyorum. Ya ee, hocaların huzurunda kim bilir Olur. ne kadar sürçülisan ettim affola. Estağfurullah hocam ben, ben, kapatmadan önce ben de şunu eklemek isterim. Ee, konuşmanızın arasında sona doğru FETÖ hareketine işaret ettiniz. Hı -hı. Aslında ona e, örnek vermeniz e, bu kötü örneği bu kötü hatırlatma yani kendi içerisindeki Hı -hı. hatırlatmanın aslında vaizlik mesleğinin ne kadar güçlü olduğunun da bir delili olduğunun ihsasıydı evet. bu. Yani evet. bir vaiz marifetiyle ülkemizde neler yaşandı hala evet. bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Demek ki bu meslek ne kadar önemliymiş. Evet. Gençlerimiz bu mesleklere yönelirken bunun ne kadar yerine göre tehlikeli de olabileceğini, yerine göre nasıl rahmete de vesile olabileceğini bir hakkın görecektir diye düşünüyorum. Katılımınız için tekrar hasleten teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, Estağfurullah hocam. adına öğrenciler ve dinleyenlerimiz adına. Hürmet edelim. Başka programda görüşmek üzere İnşallah. diyorum. Herkese Allah hürmet ediyorum. Allah'a emanet olun hocam. Teşekkür.